Bir anla değişir posiyer Bir kalp insanlar günaydın nefesli bir kez daha İşte Oktay Demirci, işte Fire Ölç işte Gül'ün gazeteleri Kimseye de katılmıyor Oktay sana. Hakikaten ya niye kimse katılmadı? Şimdi Amerikan filmi olsa ilk önce sen alkışlardın sonra binlerce zenci bir sana katılırdık. Binlerce dansöz vardı derdim ondan sonra da. Ya da bir korku filmi olsaydı ilk alkışlayan ölüyor biliyorsun. İlk sen ölecektin. Öyle bir korku filmi yok Öyle bir fay. şey yok evet. Korku filmlerinde en şişman olan ölür. E, tam alkışla ne alakası var? Ama alkışladıysa kesin öldür yani. Yaşasın. Şişko diye alkışlarsa öldür. <gülüyor> Şişko değil şişmancı ama. Ama Oktay maşallahı var zıpkın gibi. İbrahim ses geçen gün kendi programında İsmail Türüt'e şişman dedi ya. Üstelik İsmail Türüt yayında falan yoktu yani. Öyle bir konuşma sırasında. E ne deseydi? Sempatik sanatçı mı deseydin? Yo hiçbir şey demesin. Niye ediyor ya? Bence bazı gerçeklerin artık dile getirilmesi lazım. Doğru. Gerçi İbrahim Tatlıses Simici Bede Cano diyen bir sanatçımız olduğu için... İsmail Türüt'e de herhalde şişman demesi gayet mantıklı. Bana da çok mantıklı geldi. Hadi Fahir buyurun artık bugün sizin... Ben İsmail Türüt'e cano demek istiyorum. <gülüyor> o zaman cimbi cim ben ne diyeceğim? Şişman. Ya tebrik ederim. Evet o zaman madem öyle gençlere yönelik... Ya bir saniye Fahir. Ha. Özür dilerim. Buyur canım. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden salı. Salı. Salı. Maça Hı. giden yok mu aranızda? Dün akşam Fahir'in nesi vardı? Maçtan doğru, mı hayır. İtalyan'a da kultura. İtalyan'a da kültüre. Öğrendiklerini bir anlat bakalım. Anlat bakalım. şimdi. hayır evet. öyle. Ha yok gidemedim falan filan dersen şurada, şuracıkta kafanı kopartır. Kafanı kopartırız. Ya şöyle bir şey, e, dün çekimleri yaptık yani. Çekimler dedi. Ya abi çok enteresan. Biz, Biz de İtalyan'a kültüre dayız mı dediniz? <Gülüyor> <Gülüyor> ya şöyle bir şey mesela e, il Italiano gibi mesela. İtalyanoyu şimdi <gülüyor> sokaktan çevirsen simitçi söyler İtalyano diyor. Eee, gibi. Mesela il postino. Il postino bak. Olur ne mu? kadar güzel söyledi O, o mu o koyuyorsun? Şey, hayır şey, nereden ha, o hayır o koymuyorsun da çok zor ya dünkü ders çok zor. Karmaşıktı şimdi burada anlatılmaz. E çalış çalışmıyor. Çalışmıyor so, Ama ha haftanın günlerini edin. öğrendik. E, söyle bakalım onları. Hangi gündeyiz mesela? Bugün mü? Ee, bugün eee lunedi martedi. Sıray, sırayla sayınca biliyormuş fariç. <gülüyor> Kafada hani öyle şey. Yok mesela yarın Fahir, Fahir, bir şey hocam ya geçen hafta da sen haftanın günlerini öğrendik demiyor Evet, mi? Ben, ben Geç <gülüyor> Geçen hafta da haftanın günlerini. Bir de onları biliyorsun değil yani mi? Yani şimdi settimana dediğimiz bu hafta yani bir hafta demek. Onları falan öğren ben hazırlıyorum abi. Fariç'im çok özür dilerim. Literatür hazırlıyorum. Bak, şey olmanı istemiyorum, rencide olmanı istemiyorum ama bu kurs senin gerizekalı olduğunu ortaya çıkarmış olabilir mi? <gülüyor> Niye abicim? Tam ya? anlamıyla gerizekalı. Hayavay saçmalama. Daha, daha erken. Yani böyle bir sonuç ben de bekliyorum bir kez, bir ama. Bir de benim dile yeteneğim var. <gülüyor> Enişe ha. erken. Böyle bir yetenek. Tatlı bir böyle bir mailim var. Can, can, can dostum can mu mu Neydi? Can Marco mu? Can Carlo. Ne diyor sana? Bana mı? <gülüyor> çok güzel olacak falan. çok güzel diyor. Bravo diyor. Alnımdan öpmeye çalıştı. Ben dedim yaptırmam. Bize adet değildir öyle şeyler falan. Çok diyor. güzel olmuş o zaman. Yani benim e, önümüzdeki günlerde başlayacağız. E, şimdi haftanın günleri öyle şey değil. Her günün değişik Her bir ismi değişik var. Her günün değişik bir ismi var. Yani bizdeki gibi de değil. Fare en çok üzüyeceğim ne olur biliyor musun? Ne canım? Devamsızlıktan dolayı bırakmam ve Aa, ya gidemedik falan filan. O zaman en tam, önde oturuyorum. Tam e, en çalışkan öğrenciler vardır ya. Ha, U şeklinde Gidiyorum. değil mi abi sınıf zaten? U şeklinde mi? Nasıl bir, ya öyle, bir öyle bir hayal etmiştim ben seni. <gülüyor> ha, şeklinde, hilal şeklinde <gülüyor> saldırıyorlarmış. Arkalarda atlılar... <gülüyor> Kapatıyoruz şey ve imhal. Ortada da Diyojen varmış. Allah Allah ne yapacağız ne yapacağız diye böyle şey yapıyorum. <gülüyor> <diye> <gülüyor> Bence <oluyor. gülüyor> yabancı dil öğrenilen her yerde sınıfların U şeklinde olması lazım. Amfi şeklinde. Yani Afetata. Eski, onu, o, o tarzda. O yüzden en önde oturuyorum. Ee, böyle... ...her şeyi böyle kaydetiyorum Hocam falan. Yapalım. Hocam pardon. Bir ne diyorsun söyleyeyim. sen mesela Giancarlo'ya seslenirken? Giancarlo. Ne diyorsun? Söyle ne diyorsun adam dönünce? <gülüyor> evet, senior. Evet. Yani biz genelde birbirimize senior diye hitap ediyoruz. Ee, bazen mesela şey olunca... ...duymuyor... Bende o adı dedi defa sinyor diyorsun. La diye barınca dönüyor bakıyor mesela. Sonra ne diyorsun işte onu merak ettim. La bir kalıp mı İtalyancada yoksa Ankara'lı kalıbı Yo, mı? Ya la signor mesela il signor hani <gülüyor> Ya abi zor vallahi zor. Şimdi çok hakikaten dünkü üstünden tekrar tekrar devam etmek lazım. Peki futboldan konuştunuz mu hiç var şey, İtalya'dan falan? <gülüyor> Fatih Terim mesela. Yok mu? Emre yok Emre Emre İngiltere'de oynaya abi zaten. Önce İtalya'ya gitmedi mi Emre? Emre İtalya'dan giderdi. Hey. Fatih Terim'den daha sonra döndü en azından. Fatih Terim daha meşhur diye sordum ben onu da. Futboldan konuştunuz mu? Futboldan konuşmadık. Zaten Üdü Neselliymiş. Ne demek o yani? Bütün neselli ne demek? Yani Konyalı gibi, gibi, gibi mesela. Öyle bir şey gibi yani Ya yani, Trabzonlu. Yok. Yani şeysi yok takımları o kadar fevkalade değil. He. Yani o yüzden. Ya. Ben bu kursu bırakacağını düşünüyorum. Hayır ben sana. de öyle düşünüyorum ya. Hadi ya. Niye ya? Gerizekalılıktan ben de. <gülüyor> Niye? Hani bir de hocam ben hiçbir şey öğrenemiyorum. Arkadaşlar öğreniyorlar. Ben de öğrenemiyorum diyeceğini düşünüyorum. Yok Hı yok. İterkence dersen tabii bence devam etmen lazım. Ben ama hakikaten çok şeyim yani azimliyim yetenim. Hayır şimdi azimlisin de öyle Jean bir Carlo durumda öyle dedi, Sen de dedi yetenek görüyorum dedim Öyle bir durumda sakın kendini üzme tamam mı Çünkü bak ben küçükken e, Oğlum 13 Aralık'ta sınav var göreceğiz şeyi, o zaman Okuma yazma öğrenen bir sınıf vardı En, en üst Kaçsa onu alacağım ben Sınavdan mı? Hı -hı, mesela atıyorum mesela 90 Şimdi zaten birinci kurda alabilirsin abi onu demiyorum ben Hı. Şimdi bir kur ne kadar sürüyor? Bilmiyorum işte 13 Aralık'ta Şimdi var. Şimdi birinci kur en kolay böyle hani Şevki'de kırmamak için olan şey. önemli olan ikinci ve hatta üçüncü kur. Orada biz esas sana manevi desteği vereceğiz. Şimdi bakma dalga geçiyoruz. Ama orada da kötü bir şey olursa üzme kendini çünkü hep genç. Sen Hı -hı. yaşlandığın için biraz... Beyin hücreleri ölü diyorsun. Ölüyor evet, tabii yani Öğrenme, bir öğrenme duruyor biraz çünkü onu söyleyecektim demin. Hani TRT'de bir program vardı okuma yazma öğrenen. E, Aa, evet teyzeler vardı. Evet, orada en yaşlılar en komik, komik oluyordu. Tahsin amca vardı. Ha. Evet en, orada en komiği mesela sınıfın komiği kimdi? En yaşlı olan En yaşlı olan. Ben de en yaşlıydım. öyle bir misyon olabilir. Orada mesela bir de Toprak Sergen oynadılar. Toprak oynadı, Sergen var. O mesela, gençti mesela. E, o mesela Almanya'dan gelmişti ya. Evet. O öğreniyordu mesela doğru söylüyorsun o mesela daha O daha ciddiydi ve hızlı daha başındaydı. Ama ben mesela o kadar doğru. Sen oynadı. sınıfın Sen en yaşlısısın. Bir haftanın değil mi? günlerini saysana bize. <gülüyor> Sayayım so, abi lunedì, martedì, markello ondan sonra ciòvedì, yani? venerdì, sabato, domenica. Domenica. Ne güzelmiş pazar günün ismi. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok hoş ben oldum. de aylara falan geldik onlarda da çok güzel şeyler Bu, var. Senin kullandığın İtalyan aksanı sicili Türk İtalyan aksanı mı? Sicilya. Sicilya mı? Sende de öyle bir tip var dedi zaten. Sicilyalısın. Sende yani. de tam bir Sicilyalı gibisin dedi. Sicilyalı bizdeki karşılığı Esat'lı. Bunu söylerken üstünde ne vardı? Benim ne? Giancarlo'nun. Giancarlo'nun ne bileyim var. Sende abi. tam Sicilyalı tipi var derken. Nasıl ya? Bornoz gibi bir şey mi var? Ya öyle bir şey mi vardı yani? Ne Ne mi? tip şeyler konuşuyorsunuz abi siz? Sen de Ne tip mi? ortamlarda büyüyorsunuz abi? Ne <gülüyor> Ay ay ay dün dün dün, dün. Günay, ay ay ay sonra da dedi de Aha da şimdi ee, Kafkaslar desek. Kafkaslar bize kimden? <gülüyor> Şeyh Şamil derim ben. Şeyh Şamil derseniz Ertuğrul Akbay'da derseniz değil mi? Yo. Değer bir türküce Duru Gence derim Şeyh Şamil daha sonra. Hayır hayır. Kafkaslar deyince hani Kafkaslar'da ne informasyonlu olmuştu? Kafkaslar'da kefir getirdi ya. Kefir getirdi ülkemize. Haa doğru. Evet. Kafkasların sağlıklı içeceği kefir... Artık bebekler içinde birebir Ege'cim. gidiyorsun bugün Alindebe ağzına kefir sürmem. Oğlum bir çok iyiymiş ya saçmalamak. Kefir bebeklere birebir diyor. Bağışıklık sistemi en üst safhaya çıkarıyor. Zekayı arttırıyor ve e, erken... Zekası artmış bir insan ikinci bir bardak kefir içmez. Sen kefir içtin mi? İçtim tabii. Ben ağzıma sürmedim daha. Bildiğin bozuk ayranın içine sola kat. <gülüyor> al sana en güzel kefir. Ana bir de bozuk mu Ne bileyim öyle bir tadı var. Ben de içmedim hiç ya. E, bu bebeklerde yaygın olarak kullanılırsa e, gerçekten... Yaygın dolar... olarak derken bütün vücudunu <gülüyor> Evet, Efeleyelim mi? <gülüyor> bütün vücudunu güzel bir kefir banyosu çocuğa. Yaptırılırsa ileriki zamanlarda gerçekten e, son derece verim alındığı ortaya çıkmış. Ne yapıyorum? Ne verim? An, ne? Tarlada <gülüyor> mı çalıştıracağım ben? Çok A, verim aldık. Sen kızınız zeki... Al. Evet, Atik. Böyle Atik istemiyoruz ya. Güzelce çevik, çevik istiyorsun ama değil mi? Yok canım ne? Perdelerde mi dans edecek? Y yetenekli. Yetenekli. Evet. Işte. Ama biraz böyle kokuyor tabii. O kefirinde bir kokusu var. Ekşi ayran böyle bir Evde ekşi ekşi kokan küçük çocuk ister misin sen ya? Peyba anne git den <gülüyor> diye. Halbuki ne güzel şimdi. Ama abi bak onun süt kokmasını mı istersin? Kefir kokmasını mı istersin? Süt. Süt. Uf, fay, çok kolay bir soru sordun ya. Ama abi Anne sütü mü kefir mi diyorlar mesela. E anne, sütü. anne sütü gene <gülüyor> bence sorulara biraz daha değişecekler. Bunu size sormuyorlar. Uzmanlara soruyorlar. Anne sütü elbette faydalı fakat kefir daha faydalı. Anlatabiliyor muyum? Hali? Eğer mesela atıyorum anne sütü yerine. Mesela annelerimiz kefir verebilseydi bize <gülüyor> Kefir verebilseydi çamçuk çamçuk ağızlarla dolaşırdık işte. E, son derece faydalıymış. Bebeklere diyorlar her gün bir su bardağı kefir benim artık şeyim e, faydalı gıdalara, içeceklere yaklaşımım şu şekilde. Eğer tadı güzel bir gıda birden fazla şeye faydalıysa ona biraz daha çekimsel yaklaşıyorum. Nasıl yani? Mesela havuç. Neye faydalıdır havuç? Göze. İşte bak mesela havucu göz, gönül rahatlığıyla ye. Olur Çünkü mu? Sadece göze şeydir. faydalı olur, göz, olur mu? Göz, bağırsak, cinsel hayatta aktiflik, yani zeka bravo, falan dediğin bravo, anda bravo. havuçtan uzaklaşırsın. Doğru. Göz için havuç. Havuç söyle ama. Havuç göz yani dedi. Havuç adam'a ya. sorduk havuç nedir dedik göz dedi bitti. Abi biraz daha dinle. Her değil. şey tek bir şeye faydalı olacak havuç yani En birinci olduğu şey mi? Bak havuç mesela gözleri on numara yapıyor ama cinsel hayatını iki numaralık bir etki olmuş onu ben artık. Evet abi ben dinliyorum evet. Tamam sen istersen bunları yaz biz sonra değerlendirelim falan. ondan sonra mesela portakal Hayır. C vitamini deposu. Ne tamam. geliyor? C vitamini hastalıklara karşı bizi korur Hemen tamam. portakalımı yerim tamam. Ama oradan kefir Efendim kansere karşı şey Ondan sonra en güzel e, metabolizmayı ayak tutular. Cinsel hayatı tetikler Çocuklarda zekayı arttır Kivi mesela falan. kivi örneği var Kivi de C vitamini diye geçer Yo, kivinin de 80 o, bir Sen de var, şey var ya şey bir çıktı. kefire kılmışsın haberimiz yok Başka ne var abi hakikaten Ondan sonra bileyim, şey mesela yaptık. karpuz Ha, neye faydalı? Her şeye faydalıymış. Yok efendim nikotinin temizler, kansere karşı doğal bir savunma mekanizması işe... Çekiniyor musun karpuz yani. ya? Hapurupur yemeyi biliyorsun. Karpuz hani lezzetli diye biraz şey yaklaşıyoruz ama faydalı diye bana bir Brokoli. Şey, ben bir dönem sırf brokoliyle beslendim ben biliyorum be. Doğal kansere karşı şey kalkanımı düştü. Kanser, doğal Zaten kansere karşı kalkan. Başka? Başka ne? Başka bir faydası yok ki Brokkoy'nin, bu senin canım. dediğin psikolojik etkiler. <gülüyor> Hayır Brokkoy'nin direkt faydası var Bak Oktay bugün mesela O şeyde o, o şeyde o, derken O alanda Hangi alanda? Mesela evet. mühendislik alanında Mesela Atıyorum yani mühendislik olduğu için değil örnek veriyor Abi sizin kendi tespit ettiğiniz var mı? Şu şu Kendi. Evet efendim mesela bir şey yediğiniz o gün bir, bir kıpranma oluyor bir var, şey Var benim var ya Ne abicim Barbunya çok pis gaz yapıyor bende Doğru Gaza faydalı yani Bağırsak sak faydalı diyebiliriz var bunun için. Veya Meksika fasulyesi. Ya artık köfte dışında hiçbir şey yemiyorum. Köfte neye faydalı ege? Tokluk hissi veriyor. <gülüyor> İyi de çok biraz <gülüyor> ideal oluyor. Tokluk hissi ağız tadı. Bunlardan daha önemli bir şey var mı ya ağzını tadıyla sofradan kalkmaktan daha iyi. Ben ağzın olmuş içi cehennem gibi ne oldu ben kefir içtim. <gülüyor> e kıym <gülüyor> kıymalı gözlemeyle o zaman köletlerin bir farkı yok mu senin için? O da güzel. Peki abi normal siz katı gıdaya geçiyor musunuz Aline? Katı, gıda, katı gıdaya geçtik evet. Takoz Geçmiyorlar mı? Kuru, kuru yüke geçmişler Fahir. Kuru yüke <gülüyor> <gülüyor> Hul geçiyorlar. Abi Hulbat'da çok geç önemli çocuğa ilk ne vereceksin? İlk Babacım diyecek ilk seni ölebilecek çocuğa verecek ilk lokma Çok, çok önemli. Bugüne ya, kadar hakikaten. senin o çocuğun üstünde hiçbir hakkın yok Niye? Bir lokman geçmiş mi boğazından? Nasıl bir lokmam geçmiş mi? Dolaylı geçmiş. olarak geçmiş Dolaylı e, adamı Hayır abi bu, bu adam gerçekten... ilk lokmayı verecek İlk lokma çok önemli Bak gerçekten. ben dün gibi hatırlıyorum Ben patates kızartmasıyla başladım hayata Kim verdi patates kızartmasını? Babam Nasıl patates kızartmasıyla başladı dişin yokken? Ben nasıl var ya oturup yarım kilo patates kızartması yiyormuşum Şimdi konuya gelecek biliyorsun değil mi? Evet. Sokaktan kadar... sünnet olmasına, <gülüyor> efendim süt içmesine falan. İlk kaç kızartmasını... defa Biz filet, dinleyeceğiz ya. Ama nasıl derya gibi şeyse, arkadaş araştırdı araştırdı diyor. Hayır ama ciddi söylüyorum. Bak patates kızartması benim için önemlidir. Benim için. Siz, senin için. Sen ne yedin ilk? Ben ilk pirinç pilavı yediğimi hatırlıyorum. Bak köfteyle. Işte. köfteyle pirinç pilavı. yedir. Patates nasıl? Yedir. Şimdi siz bunları kaşıkla mı yediğiniz dönüyor hatırlıyorum. Ya bir hayır ağzında biber ondan mı? Ne biber onu ne, ya yiyeniyorsun köf abi Köfteyle de... pirinç pilavı diyorum ya. Biberonla yenir mi köfte? Senin mi? dediğin şey 2 yıl vardı ya. Ne 2 yılı var? Deli misin? Ben 6 aylıkken akşam ni acıkıp efendim hani bir patates kızartır mısınız mümkünse diyen bir adammışım. E o zaman süt de içmemuydum Faysal. Ah yanına yine da. O oluyor acacak şimdi. İşte <gülüyor> tamam. Yanına da çok güzel süt, bir patates kızartma sonra ketçapmayınıza banıyorum ben. La oh, la la la la. Senin çocukluğunun zamanında Türkiye'de mayonez diye bir şey yoktu. Evde hazır yapılıyordu canım Evde hazır Yani yapılıyordu. evde yapılıyordu hazır Rusya'dan alıyordu. gelen akrabalarımız mı vardı sizin? Hı? Nereden bilir? Mayonez tarifi de öyle şey bir şey değil ki abi ha, Mayonez çok zordu. çok zordu Eski biraz şey zeytinyağını fazla kaçırdım bitti Bitti Herkes mağlupun hakkında bildiği şeyi söylediğinizse eğer kefirden gel iğrenç kefir bak sohbeti de yavanlaştırıyor girdiği Hakikaten her evet. ortamı yavanlaştırıyor tamam abicim verme kefir verme o çocuk ama yarın ödüyorum ben sen gün... kendi kefir içme bilsin. niye benim melek yavrumu azla ekşi ekşi keflerini benim şey zamanımda kefir olsaydı keşke olsaydı keşke olsaydı şimdi hiç abi şimdi sen ne fayda beyin hücreler bak... ölmeye başlamış mı? artık yok toparla <gülüyor> bak haftanın bir... Yedi gününü zor sayıyorsun İtalyancı İçsen kefiri <gülüyor> diye, diye, Dominaki diye Dominika. İyi ben tamam abi tamam İçemiyorum kefir falan İçirme ama o çocuk yarın öbür gün sana bir ah eder Sen ödükten sen, sen sonra... Fahir'in şeyine göre davranma ya Sen kararını verdin mi Aline ilk besin olarak ne Verdim. Senin? Köfte mi Köfte Çok. veya çiğ sucuk Ama şöyle bir tehlikesi var köftenin Ağzı yakarsa ya acısız yapıyorum ya. Oğlum sen de bari Ay, ya. Acısı, şey diyorum ya, ya acısız. Sen kendin sıcak, döneri sıcak. dalından yemedin bari çocuğun yesin be. Çocuk nasıl Götür etsin? bir bir şeye. Nereye göl bir İskenderciye Aspalaya bir şey yap. Götürecek. Götürecek. Götür yavrum da oturt bunda bebek şeyleri de var artık orada. Ank Ankara'da yapmam onu. Çünkü Ankara'da et döner oluyor ya daha böyle kıyma döner daha rahat ısırılır. Ama küçücük ağzıyla nasıl ısırsın? Yanar gözleri, kirpikleri yanar o döner senin. Yavrum -e vah vah vah vah. Ben bunları düşünüyorum. Bir baba olarak benim uykularım kaçıyor. Ben bu döneri nasıl dalından ısırtacağım bebeğime diye. O zaman dal havası verirse. Kürdana sar. Mesela. Sembolik An abicim bazı onu? şeyler de sembolik. Otay, ee, anladığım kadarıyla kürdana. Et sarayım. onun da bebeğe ısır. Çöp şiş mi yedireyim düz? Evet dalından içisini verir. Zaten Alin de daha küçük ya. çabukta yer. Dönerin yani daha küçük olmasında bence ben bir sakınca yok. Bir mitit köfteyi al. Mitit mi? <gülüyor> Hitit köfte istersen diyeyim sana. Mitit köfte abi. Hadi böyle böyle topla. köftesi işte. Cocktail <gülüyor> köftesi <gülüyor> var. It. Evet. Ondan sonra ona bandır. Güzel. iki tane ver. Oh ya vuracak doysun. Ne sen... bandırdın? Bir şey bandırmadın abi. Kurudan verdin. Bandır <gülüyor> Bandır, bandır diye bir şey. kelime çıktı. Yani bandır dedim işte. Kürdanı kürdan, kürdan tak anlamında. <gülüyor> tak anlamında. Bandır derken <gülüyor> butter, batır, batır anlamında, anlamında kullan. Alın. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Herkes e, veda anlamında stüdyoda defa olsun. Radyo Tumrası Telsim'in sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyursunlar efendim. E be, be be. Bu laflar kimi? Oktay. <gülüyor> efendim. Buyurun diyoruz Oktay Bey. Ha. Tamam. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bir açıklama var. İzin verirseniz onu vermek istiyorum. Sana mı yolluyorlar abi? Genel gazetelere Genel. yollamışlar ha. ve özellikle FÖ diye birine yollamışlar Fahir. FT diye birisine yollasalar da belliydi Faruk Tınas. Evet. FD olsaydı Feridun Düz Doğru. Neymiş içerik? Okullarda cep telefonu bundan sonra yasak olacak. Cep e telefonu... abi ne kadar güzel askerlik de yasaksa okullarda da yasak olması lazım. Milliyetin bakanına sunulmuş bu proje... Ee, evi aramak için Yani öğrencilerin bir sebebi vardı biliyorsunuz cep telefonunda Evi aramak istiyoruz demişler Evet demişti. evi aramak istiyoruz ve istediğimiz zaman arayamıyoruz Mesela dersin ortasında Mesela 40 dakikaysa ders 15-20 dakikada Mesela çok öyle bir şey ihtiyacımız oldu Ve ulaşmak istiyoruz ama ulaşacak bir yer yok. Hemen buna da çözüm getirmiş Milliyetin Bakanlığı bu tasarıyla. Nasıl bir çözüm getirmiş çok merak ediyorum. Okulda bir ankesörlü telefon olacak. Çok doğru. Çok doğru çok mantıklı. O hem kaybolan ankesörlü telefon geleneğimizi de yaşatmış olacağız. Ve zaten aslında her okulda vardı ya. Var tabii canım. Bizim lisede vardı. Sizde yok muydu? Sizde de vardı. O öyle çok... Ta koca Bornavandolu Lisesi'nin... Kuzeyinde bir yerde böyle bir ankesörlü telefonun varlığından bahsederdi büyük abilerimiz. Şimdi işte merkeze konacak onlar. Merkezi. Çeşmelerin oraya mı? Hemen. O çeşme. Ve de en büyük özelliği de şöyle. Mesela kartın olmasa da arama yapabiliyorsun. Evet. Allah Allah. Ee. Ve ailen ödüyor. <gülüyor> bu parayı. Nasıl ödüyorlar? Ne yazılıyor Tere bu? Telefon parası olarak taş mı koyuyorsun hani? içine? Tele yani işte aradığın numara. Eğer Doğruysa, ve mesela bas konuş teknolojisi vardır ya kulübe büfelerde hani. Evet. Bir şey. Karşı taraf onaylarsa senin seninle konuşmak istedim. Ödemeli arama imkanı. Aynen var. o şekilde. Aynen o şekilde. Ve bundan sonra cep telefonuyla buradan kardeşlerimize de bu yeri yapalım. Aa artık Gerçekten bizi İstanbul'da. şeyden arayacak. İslam Ankara'da geçerli mi? Gelir. bizi aramayacaklar mı? Gelir. Ya, e şimdi şey, bir teneffüs 10 ne? dakika. 10 dakikada 100 öğrenci nasıl bir telefonla telefon et? Doğru ya o da var. herkes bir dakika konuşsa. 100'dan. Bir dakikada bir şeydi değil. Alo maloyla geçiyor. Alo, nereden öğrenci? Öğrenci. Anke sürdü telefonla. Niye ödemeler? Ya okulda bunlar var diye zaten yarım dakikası geçti. E Belki her katta olur abi. E her daha... katta 100 öğrenci var diye düşün. Her katta. Şimdi bir sınıf 30 kişi değil mi? Doğru. Çok kat Her katta, katta 3 tane sınıf, sınıf, sınıf olsa. Nerede bir sınıf 30 kişi? Kaç artı Sınıflarımız sınıflar? artık 60-70 kişilik sınıflar Ege. Ya ben sıralarda yedişer yedişer oturuyorlar düşün bir de ankesörlü telefonu koyacak yükse, küçücük çocuk bacak kadar boylu nasıl oraya çıkacak be, eğitim konusuna da el attık ya helal olsun doğru eğitimde iletişim konusu belki de çok önemli evet. onun yerine halbuki mesela şey olsa böyle yani cep telefonları şimdi, hani mesela cep telefonu satan yani yerlerde cep... zincirle bağlıyorlar ya cep telefonunu yok öyle değil böyle de bence şeyle eski şeyle sisteme, sisteme dönmeli yani ya. eski sistem dediğin cep telefonları mı hayır canım güvercin mesela her öğrenci bir tane okul girişinde. Olmaz. küçük Bayağı kuş gribi oldu mesela ne olacak? Aa, doğru yavrularımızı koruyamayıp o zaman duman. Duman en güzel. Veya olan. haberci. Ulak dediğimiz. Haberci güzel olur. Bir tane okulun bahçesinde at bağlanır. Bir tane değil de veliler değil yani. yani okul aile birliği. Bence çok güzel bir at, şey buldun. Atı niye bağladın abi? Anladım. Ulak neyle gidecek abi? Otobüste de olmuş da 45 dakika uygulaması Otobü, var ama, abi çift bir. Olur mu abi? Ne var ya? Hayır o, sen de at olmasın canım bari. Atla gelecek ulak geliyor ulak geliyor diye herkes bahçeye hücum edecek. Orada o da çantasından Motor, çıkın. Motorlu kurye kullanalım Sana abi. yoğurt getirmiş annen falan gibi bir şeyler olacak yani benim hayalime göre. Orada çok espri döner. Sen annenin sana hep yoğurt göndermesini istedin mi? Bilinçaltından ben bunu çıkartıyorum. Çok derinlemesine bir araştırma <gülüyor> olmasa da doğru evet. <gülüyor> Hep ben bir yoğurt hayal ettim. Abi o o tip bir yöntemde çok güzel bir sistem kurdun Ege ama bir takım çirkin espriler olabilir. Ne? Ee parayı veren düdüğü çalar falan gibi. Doğru. Yava, yani ulaklıkta yavanlık teknolojisini silmek için. Ben güzel bir sistem daha buldum. Ne? Kilim. Efendim? Annesine sözü olan bir kilim dokur gibi. Siz zaten şey yapmamış mısınız? Kilim dokumamış mısınız? Biz halı dokumuştuk Egeciğim. E tamam işte halı yani kilim. Olur mu çok farklı teknolojiler? Halı Halıda çok uzun şeyler anlatıyorsun. Kilimde. Kısa ve öz. Hani halı bir romansa kilim, öykü veya şiir gibi düşün. Deneme veya fıkra gibi. Öyle yani anneciğim ben bu akşam e, Arda'larda oyuna gidiyorum. Oyuna. Konkene konke gidiyorum diye. Hemen onun kilimini dokuyup yollayacağım. Oyun dediğinde Winning Eleven herhalde. Her, herhalde öyle bir şey olabilir. Bilmelisin. O ne? PlayStation oynatmıyorsun ki bize. Gerçek arkadaşların oynuyorsun. Ay, güzel oldu ya güzel sistem eski sistem gerçi gene kaotik bir şekilde bıraktık neye bağlanacağını bilemedim yetmez, ama yetmez yetmez her sınıfa 10 tane halkıyor çocuklara verin verin bir şey olmaz çocuklar güzel güzel kullanırlar kamerası cep telefonu verildiği sürece hiçbir şeysi yok ya, kameralı zararı cep telefonu yok. ne zararı var ya bilmem genelde hocalarını tartaklarlarken <gülüyor> falan kameraya canım. çekip sonra internet sitelerinden sonra özellikle 2 haftadır izliyoruz ya çok özür yani. dilerim de kamera Yüzünden mi tartaklıyorlar? Kamera var, ne yapabiliriz? Hocayı tartaklayabiliriz demiyorlar ki bunlar. Demiyorlar işte, doğru. De işte öyle. Demek ki çok enteresan. Sen hocayı tartaklayacaksan kamera mı beklersin? Hiç Keşke var. Kamera olsa da hocayı tartaklamasak da. kameralı cep telefonu da belki havaya sokuyordur adam. Ama olur. "Kameralı hocayı diye bir şey mesela. Kamerayı görünce şımaran öğrenciler olabilir yani. Ozan <gülüyor> gider evden kamera getir. Daha güzel ayrıntı. Çift kamera da yapmışlar zaten. Hı <gülüyor> hı. <Çift> kamera. Normal <gülüyor> handikenle de çektikleri bir var tane yani. de mikser. Ya zaten hocayı tartaklayacak öğrenciyi Ankesörlü telefonla mı durduracaksın? Ankesörlü telefon var. Hocayı tartaklamayalım diyecek yani. <gülüyor> o Kart Kartımızı koyalım. Hocayi işte artıklamayalım, gidelim ankes telefonun evi ödemeli arayalım mı diyecek çocuk. Ama ankesörlü telefonların öyle bir güzel tarafı var biliyorsun. Ne? Eskiden mesela jetonla çalışır diye bunlar. Evet. Bunlara bir girişme şeysi olurdu. Saatler <gülüyor> sonra. Telefondan çıkıyor. O da, a, ne oldu öğrenci bir de şarj oluyor, o de şarjla beraber. Acaba onun içinde mi koyuyorlar hakikaten ya? O olabilir abi, onlar yani çok çünkü de psikolojik alaylar bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey yapıyor. Ama onun zaten. rengi de ona yatkındı ya böyle turuncuya yakın sarı, evet ya, vur, vur ya, diyor bana, bana ya, yani, vur bana diyen bir böyle bir şey tarih edici bir rengi vardı insanı. Anlıyorum sizin nelerden tarih olduğunuz belli oldu böyle. Nasıl bir çocukluk geçirdiğinle böylece ortaya çıktı. Netti <gülüyor> ortamlarda büyüdünüz. Turuncuyu görünce tarih oluyorsa sen, sizin sokaktan geçen çöpçülerin May haline göçe. O kadar net turuncu değil. Allah Valla çok net. Bana müsaade ya. et, ben bir iniyorum aşağıya. O kadar net. Geçik turuncu değil merak etme. E, o zaman ben size Kazanova'lık diyarından çok önemli haberler Kazanovalık var. Kazanova'lık diyarı neresi? Amerika, Avustralya, Kanada ve İngiltere. Diyar, e, diyar Anadolu. Buyurun efendim. E, burada düzenlenen ve kadınlara nasıl kur yapılacağını Kazanova'lığın en ince ayrıntılarını öğreten cazibe seminerleri büyük ilgi topluyor halktan. Karizma e, Arts adlı bir şirket tarafından e, düzenlenen 3 günlük yoğun kurs için yaklaşık 1800 dolar ödemeniz gerekiyor. Hemen zaten uygulamalı şeye geçiyorlar, derse geçiyorlar öyle. Efedersiniz, efedersiniz derken, afedersiniz böyle tahta başında sıralarda bilmem de öyle değil. Hemen. Yumur, İtalyanca yumur. gibi değil kardeşim. Alıyor adam seni götürüyor, uygulamalı otel'e götürüyor hemen. Ee, cuma öğleden sonra başlayan tüm hafta sonu boyunca süren kursda lokantalarda, kafelerde, barlarda yoğun kurs programı sırasında erkeklere kadınlara karşı nasıl? hareketlerde ne tip ortamlarda bulunma? nasıl oluyor gerek? şimdi bu 30 kişilik kurs bir lokantaya gidiyor bir masada hanzolar ondan sonra bir kalın hadi İbrahim sen git bakalım şimdi <gülüyor> hocam nasıl dedi? ilk birinci kursdakileri yapacaksın diye ondan sonra gidiyor bir şeyler yapmaya çalışıyor dönüyor masaya hadi şimdi öyle <gülüyor> bir şey mi ya? Yani? ya tam olarak belli değil yani nasıl olduğunu da o kadar kalabalık gitmiyor. 30 kişi gitmiyordur da ya yani pis pis adamlar bir masadan kalkıp kalkıp birinin lafları doğrusu. Hocam siz bir gösterir misiniz mi oluyor? Ya tabii ki hoca önce gösteriyor. Ama onlar kalabalık ortamlarda bulunuyorlar. Atıyorum mesela 30 kişi falan. O, o tip bir şekilde gibi düşün. Ee, 7-8 kişilik gruplar varmış bak doğru hiç şey yok adamlar. 7-8 kişilik gruplar demek ki özel gruplar. Özel gruplar. Özel. Çok. Peki bunlar ilk başta şey mi yapıyorlar mesela? mizansen mi yapıyorlar yoksa direkt hayata atılarak bir abi Direkt hiç direk falan yok. 1800 doları vermiş adam zaten parası. Günde 600 dolara gelir. Hayır. Evet. Mekan sahibi insansın. Bir evet. tane kurs uygulamaları sizin orada yapsa. İster misin sen? Kurs. Bir tane bir takım bitik bitik adamlar geliyor. Efendim biz kurs için <gülüyor> burada karıya kızı sanacağız. Desen. Evet. <gülüyor> ne dersin sen onlara? Kendimi can siperhane bir şekilde. Ne yaparsın? Eee parçalarım. <gülüyor> ne yaparım abi? Sinirlenirim. Mi Döver misin? Ben dövmem. Ben Çocukları çağırırsın değil mi? Ben dövmem de arkadaşlar ilgilenen arkadaşlar vardır o konuyla ilgili olarak. Onlara söylerim. Onlar gerekli şeyleri yapar. Ya adamların tipiyle alakalı abicim. İşte öyle tipler tam Ege'nin yaptığı gibi tipler olacak ya. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> zaten zaten öyle adamlarla konuşmayacak. Onu anlama fırsatın da olacak. Bir tane daha iyi giyimli, düzgün bir adam gelecek. O kadar arada derede bıraktığınız gibi en tarafta 600 dolar. 8 kişi, kişi için gelecek. Hmm. Bu 600'ün Bana para vermeyecekler dolu. mi? Verecekler canım vermezler. Yarısı 50 mi? dolar. Kişi başı mı? Kişi tamam. başı. Bu onu güzel bir rakama bağlarsam neden olmasın diyorum. D derim. Ben 1800 dolar kursa vereceğime evet. giderim onda güzel mandalina alırım. Yetsin de mesela mevsim meyvelerinden güzel. Abi nasıl ekşi var ya. Aa, bayılır. Faydır kızlar özellikle eşiği çok sert <gülüyor> Diye kamaşa kamaşa ya Yani benim bu Kadın erkek ilişkilerinde besleme Metodunun üstüne metot Bilmiyorum ben doğru, Bu adam besledi. yıllar önce bana mevsim bir mevsim. öğüt vermişti Ve ben hakikaten çok samimi söylüyorum Şimdi eğriye eğri doğruya doğru Büyük faydasını gördüm Dedi ki şöyle dedi Fahircim dedi Kız kısmını dedi Besleyecek. Besleyeceksin dedi Eve dedi boş gitmeyeceksin dedi Mevsimine göre karpuzunu, dalimi, hiç eksik etmeyeceksin dedi. Buna en başta bir gülünür. Aa ne bu ya falan diye. Çünkü millet çiçek götürür ama sen en başta mandalininle, portakalını götür. Üçüncüden sonra kivi yok mu diye beklemeye başlar. O noktadan sonra da zaten kız manava gitmeyi unutmuş. C vitamininden dökülmeye başlar ayrıldığınız günlerde yataklara düşer. Hemen sen tekrar portakalına gittiğinde... Ne olur işte benim aradığım adam buymuş. Adeta uyuşturucu veriyorsun. Peki adeta uyuşturucu veriyorsun. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Mesela Aynen. sevmediği bir senin sevmediğin bir meyve. Elma. Evet. Bir yok canım, muş, muş Elma da değil ya. Bu... Ve ayva. <gülüyor> Ama Bürge çok seviyor. Tamam. Başka hiçbir şey almadan bir kilo 2 kilo elma, 2 kilo ayva alıp gider misin? Evet, teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Ee, şöyle giderim. Cevap net cevap düşünüyorum. Mesela ben bugün hala eve çünkü diyorlar ki evlilik aşkı öldürüyor diyorlar. Ama ben hiç ona inanmıyorum. Ben hala eve <gülüyor> elma da götürürüm, iPad da götürürüm. Şey yaparım yani. O ilk günlerdeki flört dönemindeki coşkuyu hala evde yaşatıyorum. Fire <gülüyor> Evet buyurun efendim Önümüzdeki 20 yıl boyunca sana bakmayacağım <gülüyor> Eskişehir'den bir haberle devam ediyoruz İzin verirseniz Eskişehir'de Selahattin pederi biliyorsunuz Selahattin peder mi? Evet Eskişehirli vatandaşımız Eskiden gençler arasında babaya peder demek çok modaydı ya evet, Öyle abi. bir şey mi? Hiç ben demedim Diyenlere de hep böyle bir şeyle Ya ben. Benim abimler diyordu yani o dönemde benden de büyük oldukları için. Nasıl peder beyden para alırsak bak, sinemaya bak, kaçacağız gibi ba, cesaret. Peder şey, beyin bulunduğu ortamda diyemiyorlar. Peder ama, bey diye geçmiyorlar. Peder geldi mi? Falan diye i̇şte böyle. bak bulunduğu ortamda geçmez. Böyle. Sonra ben de böyle bacak kadar boyuma bakmadan böyle 6 yaşında bir adamın e, anneme gibi e, peder geldi mi falan diye konuştuğumu hatırlıyorum. Annem de beni o zaman e, böyle elinde kaşık vardı. Kaşığın tersiyle böyle ağzıma vurmak suretiyle uyarmıştı. uyarmıştı. Abi ne yapıyordu o sırada? Yusuf mu diyorlardı baba <gülüyor> <gülüyor> Yusuf abi diyorlardı. <gülüyor> Yusuf abi geldim anne. Şimdi Eskişehir'de Selahattin Bey boş olan evinin pencere camına evi boş almış, kiracısı çıkmış. E, ve pencere camına eski kiracısı Önder Ayten'i kastederek şöyle demiş. Kiracıdan çok çekti, kiralık değildir yazmış. Böyle bir esprili bir yaklaşım. Evet. Birazcık biraz da büyükçene bir kağıda. Ondan sonra her yerden görülebilecek şekilde tabii bu yazı Önder Ayten tarafından da görülünce bozulmuş yaradıyor. Önder Bey. Biraz bozulmuş, ilk başta bozulmuş. Ondan sonra da sen demiş kiminle konuştuğunu e, zannediyorsun? Kime laf soktuğunu zannediyorsun? Önder Bey, Selatim Bey maalesef kafayı geçirmiş. Dövülmüyor. Haber i̇şte, böyle bitiyor. Adam kiracıdan dava ya. Bir de dayak yemediğimiz kalmıştı. Onu da yedik demişti. Ama kiracı değil ki artık. Olsun canım gider ayak döver. Vallahi gider de. Sözleşmede yazmak lazım. Depozito diye zorunlu. bir şey var ya. Kiracının ev sahibinin dövmemesi. Depozito hakkını mü şey mütakiben kendisiyle şey yapılır. Çok teşekkür ederim. ya. Yani 500 o, dolar öyle... güvence mi çıkarana kadar ağzını burnunu kıracağım demiş kiracı. Depozitoyu vermiyor herhalde değil mi ev sahibi de de güvence var. diyor ya bu emlakçılar. Ne güvencesi. Hayat güven. 500 dolar güvence istiyoruz. Size güvence veriyor. Bu şey vardı ya zaten emlakçı. Hani Hababam sınıflarında böyle... Ufaklık gelir, eee ee, diye gülerdi. Evet. O daha sonraki senelerde biraz böyle ki kiloya verdi. Hatırladın mı onu? Evet. O i̇şte emlakçılık... bugün gazetelerde görüyoruz, bıçaklanmış. Ha, bıçaklanmış. Emlakçılık yaparken ev sahibini, şey ev sahibini kiracıyı çıkartmak için gittiğinde kendisini bıçaklamışlar. Belaht. Bu kadar riskli bir meslek mi ya? Şey, emlakçılar güvence parası istemelerinde hak var yani. Oz sağlığa gidiyor yani büyük. Tabii canım. Peki tebrik ediyoruz. Cesur emrakçıları. Size bir tane de şey vereyim ben ister misiniz? İngiliz'den hiç araştırma vermiyoruz bu arada. Ver ara. ver ya. Vereyim de özlediniz değil sabahtan mi? Sabahtan beri Milli Eğitim Bakanlığı ee, Eskişehir'in sabahtan beri ya ver. E, İngiliz'de yapılan bir araştırmada e, bir öpüşürken bir insan öpüşürken kendini ele veriyor. Nasıl ele veriyor? Nasıl davrandığınızı? Birine Bu ilişkin ipuçları e, öpüşürken... ...affedersiniz kabak çiçeği gibi ortaya çıkıveriyor. Bir Mesela anda. şimdi önümüz bayram. Önümüz bayram. Bayramda hepimiz büyüklerimizin elini öpeceğiz. Evet. O zaman ortaya çıkacak mı karakter. Öyle, öp Öyle öpmeyin. Bir şey tipler var. Bir böyle hani öpmeden. Yalap şap mı? Şöyle hani böyle bir çenesine koyup bir de bir de alnına koyanlar var. Bir böyle bir... ...bir de böyle yapışanlar var. Gerçekten böyle isterik bir şekilde öpenler var. Biz daha el öptürme zamanına gelmedik. Ama şimdi bir el ki ...o küçük belli bir döneme kadar galiba şey yapıyor. E, karşılanabilir. Benim dediğim esas dudaktan öpüşle ilgili e, bir araştırma. Şimdi e, öpüşmeden önce birini öpmeden önce başınızı nereye doğru yatırıyorsunuz? Oktay? <gülüyor> ben galiba böyle biraz sağa doğru. Sağa doğru değil mi? Sen Hem çünkü araştırma ona göre ben sen de. Şimdi öpüşeceksin canlandırma yapın. Siz ikiniz öpüşüyormuş ben de hafif sağa doğru. Tatlı bir mail var. Evet. Yani hafif <gülüyor> hafif <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Oktay. Ne <gülüyor> olmuşuz? Ayı mı çıktı? Yok, hayır. Şimdi buna göre eğer bir nöbetten önce başınızı sağ yana yatırıyorsanız duygusal. Ama yatırma derecenize göre mesela sen bayağı yatırıyorsun sen aşırı duygusalsın bu. Sı. Bu derken bu ege. Bu yüzeysel ideal, duygularla. Zeysel duygularla, duygularla Ay, yaklaşıyor. Ayı çıktı. Ayı çıktın yani Ege. Ama sol tarafa yatırıyorsan var ya mükemmel bir öpüşün mü oluyor? Yok. Mi? Sol tarafa yatırıyorsan soğuk bir kişiliğin var. Ee, özellikle televizyoncuların sık kullandığı elle havadan öpücük gönderme var ya böyle evet. o var ya yavanlığın önde giden iyiymiş kimse bile. öyle şey göndermedin sen hiç böyle öpücük göndermedin mi sen de mi göndermedin Oktay neyse ki benim heavy metal evet, hareketi çirkin, yapıyorum ben o da öpücük göndermiş ya. kadar aynı yani işte onu yaptığım için elim dudağıma gitmiyor hiç He. heavy metal selamıyla şey yaptığım için bu tür hareketlerden uzak durmanızı söylüyor uzmanlar. Peki şimdi bir şey soracağım ya. Bir ha. çifti şimdi öpüşürken düşünelim. Evet. Ha ikisi de otomatikman sağa sağ, sağa yatırıyor, değil mi? Zaten sen sola Birisi yatırırsan başını, eşin de aynı şekilde senden mesajı alıyor. Sen bana soğuksan ben de sana soğum diye o da sola, sola yatırıyor. yatırıyor ve böylece de Yaban bir ilişki. Biri bir sağ yatırırken biri sola yatırabilir mi? Çünkü ya, bizim bir komşu canım? vardı. Mesela o. ben e, adamı çok sevdim. kadını hiç sevmezdim. Kadın soğuktu, da çok duygusal bir adamdı. Bunlar nasıl öpüşüyordu diye şimdi aklıma geldi. Ya bu öpüşmü biraz anahtar kilit meselesi gibi. Örtüşecek. Sen mesela bir kızla öpüşüyorsun, sen sağa yatırıyorsun, o sola bir defa denedin, iki defa denedin, ondan sonra zaten ayrılık yolu zaten görülür. Zaten evet, ilişki biter. Hadi ya. tabi. Çok önemli. Bunlar okta çok önemli. Öpüşü anahtar kilit yetiyoruz. derken bilyalı mı yoksa normal şey mi? Bu yani nasıl bir şey söyleyeyim mi? Onun gibi bile değil Oktay ya yani mesela kasa anahtarı gibi düşün tek, bir, tek bir anahtar var ve o anahtarın sahibini buldum buldum bulamadı. O kasa kilitli kalır içindeki hazineye kimse ulaşamaz. Sevgi hazinesi yani. O. Yani on, ondan bahsediyoruz. Yani. Başka bir şey yok mu burada dikkat edeceğimiz? Dikkat, bir edeceğim, bir dikkat edeceğimiz. Erkekler e, öpüşmeden önce tıraş olsunlar diyor İngilizler. Kadınlar sevmiyorlarmış. Özellikle bıyıklı erkeklerle öpüşmeyi erkekler sevmiyorlarmış. Erkekler de bıyıklı kadınları sevmiyor ama bunu kimisi açık açık söylemiyor. Abi niye söyleyebilirsiniz ya? Nasıl mesela kadınlar şey diyorlar öyle ya falan mesela çok özür dilerim böyle gelip burada şey diyorlar. Fakalman sevmiyorum Batıya falan diye böyle söylüyorlar ya. Evet. Aynı şekilde bunu siz de söyleyebiliyorsunuz karşınızdaki insana rahatlıkla. Bıyığın gelmiş. He, bıyıkların gelmiş. Güzel çünkü bıyık alımı da o kadar pahalı bir şey değil. değil tabii Birkaç canım. bir bıyık bugün 5-10 TL'ye halledilebilen meseleler haline gelmiştir. Bir de onun dışında da ağız sağlığı. Ağız, ağız sağlığına. Özellikle kış aylarında da dudak bakımı. Çünkü tam lipstik zamanı geldi. Onu dikkatli bir şekilde kullanırız Oktar'cığım sen. Peki kefirimizi içtikten sonra öpüşürsek ne yapacağız? Kefirimizi, kefir herhalde sen içtiğini için söyle. Kefir ağız kokusu yapmaz diye düşünüyorum ben Bütün de. Bütün bedeni kefir kefir kokutuyor. Evet, genel bir vücut kokusu ve bulunduğun ortamı kokutabilir. Tatlı bir mayasıl kokusu olur. Gaz yapıyor maya mesela içtikten sonra şöyle sen soda dedin ya, soda deyince ne olur? Ufsu yaptırır ya. Evet. O, bu da ufsu yaptırıyor mu? Kefir. kefir, yaptırıyor daha çok. Nasıl yani? Yani içini mi evet. bulandırıyor? Ne? İçini bulandırıyor yani. İçin bulandı. Ha, o zaman e, kefir içtiğimiz zaman bir müddet mümkün mertebe. Yolculuk etmeyeceğiz. Onun mu ne? Öpüşmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum adı. mesela. Teşekkür Ama yani akıl içten bir teşekkür olmadığını da söylemek istiyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ayy ayy <gülüyor> Radio Tıbrıs'ı Tersimi Modern Sabahlar Devam ediyor Sevgili dinleyiciler Bugün tarihi bir gün Çünkü Türk televizyonlarının Kendisine en çok izleyici Bağlayan dizilerinden bir tanesi Aliye'nin son bölümü Bu gece yayınlanacak Ufay e, Aliye'nin ilk Bölümlerinden beri takipçisiydi. Ee, sadece öyle ekran karşısına geçip kuzu kuzu seyreden birisi değil. Doğrularıyla, yanlışlarıyla Ali'yi en keskin şekilde eleştiren de bir isimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerektiği zaman köşemde eleştirdim, gerektiği zaman burada e, konu ettik. Ama şurada de bir gerçek yani Ege e, son bu bu sene içinde bir bölüm bile seyretmedim o noktaya getirdiler seni yani. O noktaya getirdiler. En son bölümde duyduğum kadarıyla İkbal Hanım... İkbal Hanım'ı biliyorsun. Roketlemiş. Evet Nanaykent'te dubleks villayı çaktı. Sahibi olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz kendisini. Ee, ve de en son duyduğum kadarıyla... Sinan Karahan lakaplı e, o adam... E, şey demiş... Kız kardeşinin sevgilisi için. Çok düzgün çocuk demiş... Kim o ya kız kardeşinin sevgilisi? Kahraman vardı ya ya bir tane uzun saçlı Şimdi saçladı, ha, ha, doktor ]ladı. Doktor olan Denizgin'in arkadaşı Bunları şimdi ilerleyen dakikalarda Erisiyle doğrusuyla tartışacağız Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 Aliye'nin son bölümünde Neler olacak bu konuda fikirlerini Bildirenler davete sahibi Şansı davete sahibi olma şansı da kazanacaklar. Ankara'da sonbahar 2006 çerçevesinde 3 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Serta Erener Fahiri Atakol konserine 2 kişilik davetiye sizi bekliyor. Konumuz Aliye'nin son bölümünde neler olacak? Telefonumuz 210-30-30. Ben ilk önce Aliye'nin ilk bölümünde neler oldu diye sormak istiyorum. Bak... Çok güzel bir soru. Ben hiç hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun? Ne bileyim abi ilk Sen ilk bölümde? Yok canım ilk bölümünde bunlar evliymiş ta Edirne'den başlamış bölüm. Edirne mi? Edirne kapı. O zaman son bölüm Kars'ta mı bitecek? Öyle bir şey var mı beklentik? Ya şimdi hani bu... Hani tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz gibi Onu Onu verdiler zaten. Verdiler Eğişik mi? Değişik zamanlarda verdiler. Ee, şimdi bu şey Edirne'li bir iş adamı ya. Sinan Karahan. Evet. Evet. O yüzden bunların evliliği Edirne'de başlıyor. Sonra İstanbul'a iş nedeniyle... iş nedeniyle İstanbul'a ofis taşıyorlar. Ondan sonra İkbal sucuklarıyla birlikte geliyorlar. Evet. İstanbul'a ve hep beraber orada mutlu mesut bir hayatları olacak derken... İkbal Sucukları... Ali'ye tutturuyor çocuklarım olmadan asla. Ne? Çocuklarım olmadan asla ne ama? Çocuklarım olmadan asla diyor ve başka bir şey demiyor. İşte o yüzden kanser ama Yani ne yani. diyor çocuklarım olmadan? Bir şey demiyor abi işte o kadar dedi. O yüzden zaten çevresindeki herkes tarafından takdir görülürken sevenleri, biri o kadar da nefret edenleri var kendisi. Çocuğunu alda git demiyor mu kimse? Başta izleyiciler olur, olmak üzere. Ya çok çok antipatik artık. Bence. Geçen yıl Aliye'den başka bir şey seyretmiyordum. Nesi antipatik oldu şimdi bir dönemde. Ali'nin mi? Evet. Bilmiyorum bu tost hadisesinden sonra galiba. Hangi tost hadisesi? Sevgili Kudret Bey'le olan tost hadisesinden sonra. Aman bir ayran bir tost yüzünden mi? Tostu tostunda domates yokmuş. Ona ben gıcık oldum. Ve tepkini de izlemeyerek koydum. Tepkimi de bu şekilde koyuyor. Üzüntüden de İkbal Hanım roketledi. En güzel cevabı iki bölüm önce bir fabrika çalışanının kocası vermiş Aliye'ye. Duyduğuma göre yine. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Bir fabrika çalışanı. Biliyorsun artık Aliye'nin fabrikası var. Bu Boyu Fire, Fire'i şuraya bir şey oturtur musun? Ne yapıyor bu herif abi? Hayır ben canım hiç yüzüne bakmayacağım canım adamın. Çok pis tavır yapacağız abi sana. Herif gitti. Ben gelmiyorum yayına diyerek. Ne ilgi mi istiyorsun ha? Burası İtalyanca sınıfı değil. Ne alakası var kardeşim ya? Allah Allah. Bir demek ki bir... Memişen'de işimiz varmış. Onu yani halletmişiz gelmişiz Orhan, yani. Orhan, ben yöneye gelmiyorum. Veriyorum. Ben sonra içinde şey ya. ya. Aşk olsun ben size öyle tavır yapar mıyım ya? A -a. Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz? Yani ilk kez mi şey yapıyoruz? Tavır yapıyorsunuz? İlk kez bir, bir, birbirimize böyle tavır yapar Duydum ben böyle Ali'ye maliye falan konuşuyorsunuz. Kaynatıyorsunuz gene. <Gülüyor> Neler kaynatıyorsunuz gene? Eee... Fabrika çalışanının Fabrika çalışanının e, kocasına gitti bu şey Bir azarladı Aliye yaptı ben de o kısmı seyrettim Seyrettin mi sen abi o kısmı Ben seyretmedim ya ben anlattılar da çok komikmiş Şey demiş işte O benim karım ben üstlerimi yaparım falan filan diye böyle konuştu Herif yani biraz şey Problemli bir abi Evet. Ha. Ondan sonra gitti o Bu Aliye'nin Ali arabasını bir parçaladı Atma fire ya Evet arabasına vurdu şey yaptı böyle Girişti. Orada Değil da mi? kahraman var, artist de o da çıktı bir şeyler yapacak gibi kovaladı adamı. Hani <gülüyor> şey. şeyi duydum, o çok güzelmiş. En son bütün Türkiye'nin hislerini o adam söylemişti o fabrika çalışanının kocası Gil. Hı. Şey demiş Aliye şey demiş, buradaki herkesin güvenliğinden ben sorumluyum demiş. O yüzden çalışma saatleri içinde hiçbir şey yapamazsın demiş. Dönüp yürümüş fabrikanın bahçesinde. Bu fabrikanın çıkışı da var mı demiş adam. <gülüyor> Dönüp yürüdükten sonra adam da şey demiş arkasından Havalarını yesinler demiş arkasında. Bence çok güzel bütün Türkiye'ye Aliye'ye edilecek en güzel laf. En var. güzel laf yani. Hakikaten öyle bir açıklaması var. Yani evet. evet. Aliye'ye bugüne kadar çok laflar edildi. Ama bu gece edilecek bir lafı bekliyor bütün Türkiye. Biz de o laf ne olabilir ne olabilir diye dinleyicilerimize soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bir tane senin çok özendiğin Doktor Deniz Bey vardı. Ne oldu o da mı Roket? Benim özendim mi? Ha. Ben daha sıkıcı bir adam görmedim hayatımda. Ya abi. Sen ne işler diyordun zaman Aliye'ye... Gıcıksın. Evet. Doktoru sevmiyorsun. Ben, ben... Müco'yu seviyordu. Müco Hayır ben Müco'nun hastasıydım. Ha Müco seviyordum. Onu da bitirdiler. Müco girene kadar dizide iki sezon oynadım Müco'suz. O, o, o zaman Ayrıca. niye seyrediyordum Müco'yu? Ayrıca varken? işte benim izlemeye başladığım dönem onun girişiyle başlar. Oktay Müco diye bir karakter geldi diye mi seni çağırdılar televizyon <gülüyor> ben karşısına? Ben bana mailler geldi. Ondan sonra işte çeşitli zorlamalar sonucunda hep beraber izleme var. Ama ondan sonra şu anda... Bir Müco'da bir ifade şu an bugünkü bölümü seyret. Kedi. Nasıl kedi? Kedi gibi böyle ne denir? Süt dökmüş kedi ifadesi vardır ya böyle. Düzgün mü adam? Evet. Niye? Küçük o, Emre o daha, daha çok güzel süt dökmüş kedi değil de kabuz olmuş bir kedi <gülüyor> ifadesini yaptın. Sen kedi taklidinde çok ben, <gülüyor> ben yapamıyorum <gülüyor> kedi taklidi ya. Aa, taklitle ilgili bir haberimiz vardı unuttuk bak. Neyse. Ne, sonra... ne oldu Mücahit şimdi? O yere göve sığdıramadı. Değiştir abi adamı. Karakteri değişti. Karakteri ya. değişti. Karaktersiz gibi bir şey oldu yani. Hayvan. Ne, nesi, ne oldu yani? Adamın derdi neydi? Bu Sinan Aga'ya şey değil miydi onun? Zulüm etmek değil mi? Zulüm, Zulüm etmekti. Etmek Zulüm etti. Ondan sonra en büyük derdi de şeydi. Bunu gizliden gizliye yapmaktı. Nasıl? Yani işte kim olduğumu anlaşılmasın. Kim olduğum şey olmasın. Böyle hani bir kuyusunu kazayım, bir şey yapayım. Böyle bir... Uyandırmayalım e, diyorduk. Evet, kint uzun yıllar tuttuğu Kini kusacaktı. Tutu tutu en son... Geçen bölümde bildiğim kadarıyla yine ben duyduklarımı anlatıyorum. Falan. Yine bir yüzünü artistikler yapmış yapmış. Onun da bir esprisi kalmamış. Bitmiş artık. Canım dizi Lost'a döndürdüler bak ben Hakikaten size söyleyeyim. Lost kıvamına mı geldi dizi? Lost ya. kıvamına çoktan gelmiş. Sır var mı peki mi? ortada? Şimdi son bölümde ne bekliyoruz sen Şş. bize onu söyle. Şimdi son bölümde beni şaşırtacak, beni mutlu edecek şey çocuklardan gelecek olan tepkiler. Ölme gibi bir Küfürlü şey. konuşma. Bunu mu istiyorsun sen? Ben bunu bekliyorum. Babasına karşı bir tane orada sevimli çocuk var o mu? Müce Hangisi? Bir Arda var. Bir Arda de. İşte oğlan çocuğu. Oğlan çocuğu, çocuk. Bir çocuk. de neydi öbürü? Arzu Kız gibi. olan Ayşe. Ayşe. Bıyıklı Ayşe. Bıyıklı. <gülüyor> Oktay lütfen. Bıyıklı Ayşe'yi bırak da o Avrupa. İstanbul'un İstanbul masalındaki bıyıklı kız ne oldu acaba? <gülüyor> o şey olmuş. Bunu en son bir kulübe yapmışlardı. Onunla beraber roketledi kız kulübeyle beraber. Ya, o <gülüyor> ne gene... kulübesi ya? Böyle bir oyun... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Değil mi? Evin köşkünün <gülüyor> <köşüne> yaşında <gülüyor> bu oynarken gülü çıkarıyor diye böyle bir neşeli bir kulübe yapmışlar. Kulübe dedi, oyun evi ya. Oyun kulübe evi dediğin, dediğin kulübeydi işte ya. Köp köpek gibi bir şey geliyor aklı Aynen, abi kulübe gibi. Ondan sonra zaten kız kulübeye gitti bir daha da görünmedi. Bir daha yok kayboldu zaten gitti. Ya işte dönem dönem böyle çok izlenen diziler oluyor. Mesela o zamanlar bir İstanbul Masal'ı çok şeydi yani. Bütün evlerde izlenen Kurtlar Vadisi. da Perihan öyle. Abla vardı değil mi? Perihan ya. Abla bizimkiler Ama yani, ben bizimkileri hala izliyorum. Bahar. Mesela bir Perihan Ablayı düşün. Sevdik hepimiz son bölümüne kadar da sevdik. Kimse senin gibi böyle nefretle son bölümünde nefret doğru açıkmadı. Şu anda sana. ben eminim ya. Ben eminim birçok kişinin ee, çok antipatik bulduğunu Ali, Ali, Ali mi? Başta Ali olmak üzere diğer ekip arkadaşlarım. Demek ki diziyi bir arada tutan şey Doktor Deniz Bey miymiş? Diziyi bir arada. Tabii ya mesela şeydeki kuruntu ailesinde Hüsnü Kuruntu nasıl o bir birliktelik sağlıyorsa. Aynı şeyde de orada da onun karşılığı muadiline orada da işte. Hüsnü Kuruntu'nun son bölümlerinde Tarık ayrılmış mıydı Fahil? Yok ayrılmamıştı canım. Bir şey soracağım İlhan Şeşo peki ne yapıyor? İlan Şeho ve karısı kadar sıkıcı bir çift. Ben daha önce hiç başka bir dizide görmedim. Bu Bak kadar da net iddia ediyorum. Çirkinci ebeve bir şey. Bu kadar net ne iddia var herhalde. Biliyorsun Bebekleroğlu. Ne o güzel. Allah bağışlasın. Yani çok güzel de. Onların bir de evinde Yazık. bir güzel, garip bir kadın var. Hoş hoş mu? Bilmiyorum abi. <gülüyor> Öyle bir şey diyor ha. o kadın. O şey var ya işte ya. Ona kadının adı Ayla, Ayla Algan. Ayla Algan değil mi? Yılların eski. Ayla Algan nece? Ayla Algan annesi şeyin kadını? annesi git. Kadının Gelinin. annesi Nusretin. Nusret kim? Nusret işte o Karısı kadın gibi, onu. He. Senin az önce Çirkincem ben ha. Oradan ölen yok mu? Bir tek koca diziler öyle öyle şey mi öldü? İkbal, İkbal sucuk sucukları, sucukları öldü Başka kim söldü mü ya? Ölmedi başka kimse Ölüm bekliyor musun bu gece? Bu gece ölüm olursa Ha ölen oldu ya şey Maalesef bebeği ölmüş çekmiş oldu. görmedik ki ama oktay ya. Ya görmedik de sen orada da. musunuz? Yok musun? ben takip etmiyorum. Ben geçen hafta bir rast geldim. Ondan sonra bir seyrettim. Galiba bu hafta bir düğün olacakmış. Düğün yemeği verecekmiş. Düğün şey işte ya kahramanla şeyin ha. düğünü. Düğün yemeğinde herkes zehirlenip ölüyor gibi bir fikir var ortada. Toplu cenaze. Toplu cenaze. İki çocuk kurtuluyor. İki çocuk kurtuluyor ve çocuklar en son açlıktan cesetleri yemeye başlıyorlar. Öyle bir biraz sert bitiyor. Ama zehirlenmiş. Ceset mumdar olur. Onu da yemezler. Böyle yanlış bir mesajla Üç 3 tane çekmişler. Bir tanesinde de çocuklar gömüyorlar. İşte Aliye'yi falan gömüyor. Artık iyice şey olmuşlar. Çocuklar biraz büyümüş. Hala ceset gömüyorlar. Çok kalabalık bir düğün <gülüyor> olduğu için öyle bir sahne var. Yemediğimizi gömüyoruz evet, böyle Öyle bir değişik yani güzel, farklı farklı e, sonlar olacak ama tabii ki herkes hak ettiğini bulacak. O zaman bir reklamları dinleyelim de ondan sonra devam ederiz Aliye'de Oktay Demirci'nin esas bekledikleri Oktay Demirci'nin söylemek isteyip de imtina ettiklerini reklamlardan sonra dinleyeceğiz. Günaydın, günay ay, aydın, dın, dın, dın. Günay, ay, aydın.